14 Kasım 2014, 94.900 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'ndayız. Ben Selim Badur. Ben Beti Gülönge. Evet bugün konuksuz bir program yapıyoruz. Sen öyle sanıyorsun. <gülüyor> Peki sen tanıt o zaman <gülüyor> Benim bugün yine çok kıymetli bir konuğum var her zaman olduğu gibi. Ee, böyle deyince de bak Hasan abinin kulaklarını çınlatalım. Ee, geçmiş dönemlerde beraber program yapıyorduk. Ee, onun hani cümlesidir bu. Benim de hakikaten bugün çok kıymetli bir konuğum var. Bugün e, Sayın Profesör Doktor Selim Badru ağırlıyorum. Evet, yani. konuksuz bir program. <gülüyor> Birlikte e, kendi uzmanlık alanımız olan virüslerden konuşacağız. Ama konumuz, e, konumuz gerçekten önemli. Bir, hazır işin uzmanı da buradayken Ebola'yı konuşalım istedik. Evet, e, hem Ebola'yı hem de vaktimiz e, bir... kalırsa birazcık da bu Orta Doğu Solunum Sendromu'na yol açan MERS koronavirüsü konuşacağız biraz. Evet Ebola'dan evet. başlayalım. Ebola'dan başlayalım çünkü e, merak edilen bir konu. E, haberlerde izliyoruz. E, bir takım bilgiler veriliyor sağlıklı sağlıksız. Onun için e, aslında böyle düşündük ki hani şöyle gerçek anlamda e, doğrusu nedir bunun? Bu Ebola hastalığı nedir hocam? Oradan başlayalım. Şimdi Ebola hastalığı nedir söylerken ama şunu da belirtmekte yarar var herhalde Bitkül. E, bu medyada dönem dönem hem görsel hem yazılı medyada Bir dönem birdenbire böyle üst üste peş peşe ebola haberleri çıkıyor Hı. görüntülerle. Genellikle bizde sağlık haberleri batı kaynaklı haberlerin çevirilerinden oluştuğu için batıda ne zaman bir konu gündeme alınsa ebola çok tipik bir örneği ebola da o şekilde bizde gündeme geliyor. Aslında bu medyana sansasyonel yaklaşımına karşın ben hala aynı görüşteyim başta da böyle düşünüyordum ender görülen bir hastalık. Ve e, Ebola salgını deyiminin e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum hı hı. ki e, İngiliz e, terminolojisinde outbreak salgın dense de e, Almanca ve Fransızca'da e, salgın terimi kullanılmıyor. Bir alevlenmeden bahsediyor. Çünkü endemik hı hı. olarak zaten Batı Afrika'nın çeşitli ülkelerinde dönem dönem sorun yaratan bir viral enfeksiyon. Yani etkeni virüs bir kere evet, bir virüs. bakteri değil. Ve bazen çünkü bakteri falan da deniyor. Evet deniyor. Karışıyor her şey. Hı hı. Bulunan bir virüs. Oralarda görülen bir virüs. Ve işte geçtiğimiz aylarda da her zaman görülenden biraz daha sayısı arttığı için ve özellikle orada görev yapan bir takım batılı ağırlıklı olarak sağlık çalışanları hastalığı alıp kendi ülkelerine gittik gittikten sonra İspanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Acaba orada da böyle bir sorun var mı diye e, gündeme gelen bir e, sağlık sorunundan bahsediyoruz Ebola'dan. Peki e, nasıl bir hastalık bu? Önce onu sorayım. Yani nereleri tutuyor? Nasıl belirti veriyor? E, şimdi 1976 yılında ilk kez tanımlandı. Bu bir grup virüs var. Kanamalı ateş e, hı hı. ya da humma dediğimiz e, belirtilere yol açan bir hastalık grubunda bulunan bir etken. Ve 1976 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola nehrinin kenarında ilk kez saptandı. ve Daha sonra belirli aralıklarla Batı Afrika'da sorun yarattı. Küçük çaplarda bir yayılma gözlendi. Daha sonra ortadan belirli aralıklarla kayboluyor. Sonra tekrar ortaya çıkıyor. Ama geçtiğimiz Nisan ayından itibaren o bölgede sayıda bir artış oldu. ...bu acaba bir Batı ülkeleri için... ...bir risk miydi sorusu... Hı hı. ...gelişmiş, sanayileşmiş... ...modern dünya Zaten için... Zaten bütün işin şeyi o değil mi Batı ülkeleri için sorun mu? Tabii evet yani... Yani yoksa bu, bu, Batı bu, Afrika'da sorun olarak kalsa... Evet, ...çok da önemli olmayabilir yani gibi bunun, değil mi? Biraz ilerleyen... ...dakikalarda konuşacağız. Tabii özellikle bu bir virüs dedik... ...ilk defa işte 76'da... ...ortaya çıktı... ...özellikle kayna kökeninin ne olduğuna bakarız birazdan. Ee, aslında yarasalardan meyve yarasalı denilen hı hı. bir Soracağım Türk... şimdi yani evet. orada olmasının nedeni evet. oradaki belli bir canlı grubunda mı? Şimdi şöyle e, e, tabii bu e, küreselleşmeyle ve doğanın katledilmesiyle çok ilintili bir hastalık. İki örnek vermek istiyorum. İki gelişme. Bu bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait otomobil lastiği üreticisi bir firma. Bir de kereste şirketleri e, özellikle e, Liberya'da yağmur ormanlarını e, kesiyorlar, katlediyorlar. Hı hı. Ve bu ormanlarda yaşayan canlılar işte Ormanlar kesiliyor deyince ben şimdi bir dikkat dinliyorum. E, ve oradaki canlılar şehirlere kayıyorlar. Büyük bir olasılıkla ilk Ebola vakası bu sene görülen küçük bir çocukta da Ee, bu bölgeye yakın bir yerde bir, bir köyde oturan e, ve ormanların kesilmesi sonucunda oradan kaçan ya da oradan hı hı. E, işte kendisini yerleşim yeri aramayan, ar ar yeni bir yerleşim yeri ar ar arayan yarasaların e, o çocuğa lan temas sonucunda olmuş. Hı hı. Hani o yarasa ısırmış mı yoksa e, hastalanıp ölen bir yarasaya çocuk mu dokundu e, falan o tam bilinmiyor. Ama e, kaynağı e, yarasalar olduğu biliniyor ve yarasalardan insana geçen bir zoonoz aslında hı hı hı. bu hayvanlardan bulaşan bir hastalık ve bu zonoz insanlara bulaştıktan sonra da insandan insana geçmeye başladı hı hı. insan insana geçiş salgın olmama olamama olamayacağının nedeni aslında buradan kaynaklanıyor çok kolay bulaşmıyor hı hı. her şeyden önce solunum yoluyla bulaşmadığı için öyle büyük kitlelere yayılması söz konusu değil hastaların Hastalanmış, Ebola hastalarının vücut çıkartıları, kanları, idrarları, balgamları ya da diğer vücut çıkartıları ile, vücut salgıları ile, biyolojik sıvılarla temas sonucunda hastalık bulaşıyor insandan insana. Yani ilk hayvandan insana geçmesi zor. Zaten temas etme olasılığı düşük anladığım kadarıyla. Ama insana bulaştıktan sonra insandan insana... O da Biraz o da o da çok kolay zaman. değil. Yani dediğim gibi bir solunum e, yoluyla bulaşsa, e, aksırdığı zaman, apşırdığı Hı -hı. zaman, öksürdüğü zaman insanlar e, yayılırdı. Öyle bir bulaş yolu değil. Yakın temas lazım yakın hastayla. Yakın temas lazım. Şimdi yani. hastayla yakın temas deyince o zaman iki tane bu bulaş yolu üzerinden iki önemli risk grubu çıkıyor. Bir tanesi sağlık çalışanları. Birazdan bakacağız. Bu Batı Afrika'da bu sorunu yaşayan ülkelerdeki sağlık sistemlerine bakmakta yarar var. Gerçekten oralarda ekonomik durum nedeniyle sağlık sistemi çok parlak değil. Bir takım sayısal değerler var ve bu sayısal değerler inanılmaz boyutlarda. Liberya'da 100 bin kişiye tek bir doktor düşüyor bu oran örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde 100 bin kişi 240 doktor, Küba'da 670 doktor falan düşmekte. ama Liberya'da sağlık sistemi zaten hı hı. oturmuş değil. aynı zamanda e, sağlık çalışanları ile beraber diğer bir risk grubu da e, yaşamını yitiren bu hastalık nedeniyle e, hayatını kaybeden insanların E, gömülmeleri sırasında o cenaze işlemleri sırasında oradaki ritüel, oradaki kültür nedeniyle o ölüye dokunma hı hı hı. E, nedeniyle aile bireylerine yakınlarına e, bulaşması Tabii e, hastalığın başlangıcında orada çalışan tek batılı e, grup e, sınırsız doktorlar kuruluşuydu Fransızların MediSense Frontier çalışıyordu ve onlar aslında gelen hastaların e, belki de %70-75'ini kendi raporlarına göre kurtarmışlar Şöyle kurtarıyorlar. Zamanında eğer hasta sağlık kuruluşuna götürülürse orada dehidratasyona karşı yani sıvı vererek ağızdan ya da damar içi sıvı vererek O sıvı kaybını engelledikleri zaman hastalığın birazdan değineceğiz aşısı ve ilacı olmamasına rağmen o hastaları kurtarmak mümkün oluyor. Peki e, bir sıvı kaybı mı oluyor o zaman? Klinik belirtileri neler bu hastalığın? Şimdi hasta, hastalık kanamaya yol açıyor. Yani pıhtılaşma e, mekanizmasını bozmakta ve sonuçta damarlarda bir takım hasarlar oluşturmakta ve e, bir e, kanama e, olayı geniş çapta meydana gelmekte. Başlangıçta hastalığın belirtilerine baktığınız zaman başlangıçta hastalığın belirtileri aslında hemen hemen bütün viral infeksiyonlarda olduğu şekliyle ateş, soğuk algınlığı, yorgunluk, kas ve baş ağrılarıyla başlamakta. Hı hı hı. İlerleyen dönemlerinde aradan bir on gün geçince bulantı kusma meydana geliyor ve Bulantı kusmaya çeşitli bölgelerde kanamalar işte hı hı. burundan gözlerden e, derinin farklı bölgelerinden kanamalarla karakterize bir hastalık ve o dönemde çok bulaştı. Ama Tabii. şey yarasalarda hastalık yapmadan bulunuyor değil mi? Yarasalarda hastalık yapmıyor ama yine de hastalanıp ölen yarasalarla temas e, ve yarasaların temas ettiği örneğin domuzlar gibi domuz çiftliklerine geçip o domuzlarda da ölümcül seyretti biliniyor yani onlar da bir şekilde hı hı. ölüyorlar sonunda. Anladım. Peki o zaman yani insanlarda bir şey yoksa, yayılma yoksa bu hayvanlarla temas etmek gerekiyor bir şekilde. Öyle tabii, değil mi? Tabii yani şu anda tabii hayvanlardan insana bulaşık kesmek için sürekli olarak çünkü Hı -hı. yarasayı farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Örneğin yarasadan bir takım yemekler yapılıyor. Yani yarasa eti yeniyor orada. Hı -hı. Öyle fotoğraflar da var çekilmiş o bölgede. Ee, ve e, yarasayı işte alıp e, ölmüş yarasaya dokunup onu toplayıp e, yemek yapmak için ya da işte başka nedenlerden dokunulduğu zaman oradan e, insandan hayvanlara geçiş tabi şu anda olguların büyük çoğunluğu insandan insana demin bahsettiğim hı hı hı. şekilde oluyor yoksa herkes yarasaya değmiyordur herhalde tabi ki, tabii ki. Evet. ama yani şey de çok ilginç tabi onun üstünde durmak lazım ben şimdi hani böyle sürekli bizim de ormanlar kesiliyor vesaire kim bilir ...daha neler yeni ortaya çıkacak. Hani değil mi? Ee, kendi ekolojik alanını kaybeden canlılar... Elbette. Burada... burada, e, bu, burada hani Senin belirttiğin nedenle bir, bir parantez açmakta yarar var. Bir süreden beri basında biraz ironik olarak hani espri gibi işte Ay-3. Boğaz Köprüsü'nün inşaatı için... Kuzey Ormanları. Için. Ormanlar kesiliyor, yollar açılıyor. Bu nedenle domuzlar, yaban domuzları kaçıp yok boğazda yüzüyorlar. Yok bebekte, caddede domuz domuzlar görülüyor. görülüyor. Hani Hı. bunları birazcık ne komik gibi yansıtıyor belki ama Öyle değil yani her canlı gelip oradan boğazda yüzmeye kalkmıyor belki ama orada yaşayan bütün canlıların yani domuzları bir kenara bütün oradaki çeşitli virüs ve bakterileri taşıyan bir takım işte kuşlar yarasalar böcekler yani vektör dediğimiz bu mikroorganizmaları taşıyan bütün canlılarda farklı türler yerleşim alanlarına normalde gitmedikleri yerlere oradaki köylere filan yerleşim alanlarına doğru kaymaktalar kaymaktalar yani bu benim aklıma bir dönem şey getiriyor mesela veba salgınları da böyle olmuş ya hani Tabii. fareler şehirlere gelince oradan başlıyor veba salgınları Tabii e, bu e, görülen ülkeler Sierra Leone, Liberia, Nijerya ve Gine e, bu ülkelerin durumu ve sağlık sistemlerine bakmakta yarar var. Örneğin e, ilginçtir Liberia'da e, Afrika'daki demokrasiyle yani seçimlerle seçilen ilk kadın başkan Ellen Johnson Sirleaf e, Liberia e, başkanı oldu. Örneğin gitmesi gereken bir Birleşmiş Milletler toplantısı var. Gidemiyor çünkü kendi sekreteri, kendi yakını ya da işte müsteşarları, bakanları hı hı hı. falan onlar Ebola'ya yakalanmışlar 25 Eylül tarihine itibariyle. Ve gerçekten hani sosyal olarak bu toplumların bütün katmanlarında bir sorun yaşanıyor. Hangi ülkelerde şu anda? orada Bu dört artık... ülkede özellikle. Nigeria, Liber Liberia, Gine ve Sierra Leone'de. Ama ee, bir sanki bir Sierra e, Senegal'de. Senegal'de mi bir temizlenme evet. Şimdi, e, durumu e, evet, vardı? Evet. Önce Senegal daha sonra Nijerya'da yani, yani, durdu. Arınmış diye, bir bölgeye diye tanıtıldı. Dünya Sağlık Örgü'te Senegal... İlk olgusu Senegal'in e, yine de çalışan bir e, Senegallinin e, Dakar'a, Senegal'e gitmesi sırasında hastalan hastalığın saptanması ile Senegal sağlık yetkilileri bir takım önlemler almaya başlıyorlar. Ve aldıkları bu önlemler sonucunda e, hastalığın e, en ufak bir şüphesi olanlar karantinaya alınıyor, ona bakımı yapılıyor. E, etken saptananlar hemen erken tedaviye alınıyor. Yani dehidratasyon e, sorunu giderilmeye çalışılıyor ve bu nedenle olgu sayısı artmadı ee, Senegal'de ve e, Dünya Sağlık Örgütü de Senegal'i aldığı önlemler nedeniyle e, bu hastalığın yayılmasını e, engellemekle e, engellediği için kutladı ve e, arınmış bölge ilan etti Senegal'i ya da durdurmuş bölge ilan etti yani Bu tarz önlemlerle e, hastalığın e, alınması e, uygun olabilir evet. Evet yani demek korunma önlemleri onu zaten biraz sonra konuşacağız evet. herhalde. Peki bir müzik arası verelim. Müzik edelim. arası verelim hadi konuğum benim bugün ee, <gülüyor> parçaları evet. sunsun. Bu, bu ilk dinleyeceğimiz parça bir ce, Afrikalı cenazelerde çalınan bir parça. Hı. Mali'den gelecek aslında. Mali'de eee Antre de Mask ritüellerinde ma masklar takaraktan e, cenaze töreni yapıyorlar. Tayo grubundan Mali'li ele Dogan isimli parça deniyoruz. 2014 94.9 açıkladı. Önce sağlık programındayız ve programda Ebola'yı konuşuyoruz. Evet. Tayo isimli bir gruptan Andre De Mask Mali'li bir grup, Lektogon isimli parça dinledik. Evet. evet. Ee, Selim Hoca'ya ben Ebola ile ilgili sorular sormaya devam edeceğim. Çünkü e, gerçekten işin e, en iyi bilenlerinden bir tanesi kendisi. E, bizi sağlıklı bir şekilde bilgilendirmeye devam ediyor. Sağ olsun. Ben şimdi biraz bulaşmadan konuştuk ama net olarak net kesin bulaşma yolları bunun nedir ve hangi gruplar daha çok risk altındadır? Biraz Ebola önce de konuştuk dediğin gibi açısından. özellikle hastalanan kişinin hastanın vücut sıvıları kanı ve diğer biyolojik sıvılarıyla temas eden yakın temasta bulunan kişiler özellikle sağlık çalışanları ve cenaze ritüelleri içinde o cenazenin işlenme sırasında ölüyle temas edenler ya da aile yakınları. Şimdi aile Nasıl? yakınları ritüeller de, biliyor musun bir miktar çok yani, bilmiyorum çok bilmiyorum şeyde... ama yani hastaya şeye ölüye dokunularak e, herhalde bir, bir takım e, böyle amma e, işlemleri e, yapılmak Mesela da. ben geçen gün kolera ilgili bir yazı yazıyordum. Orada da e, şey cenaze bu ritüelli cenaze Hı -hı. törenleri sırasında belli şafk küklerinin de falan mesela bağırsak içeriklerinin dışarı çıkarıldığı e, hani özel bir şey hazırlandığı falan acaba o tür bir şey mi? yapılıyor Olabilir. onu bilmiyorum Şimdi e, bir de tabii tabi e, tedavide yani ebola'dan e, ölüm oranı nedir diye baktığınız zaman bazen yüzde otuz deniyor bazen yüzde doksan deniyor bu oranın bu denli farklı olmasının nedeni zamanında ilk belirtilerle beraber e, sağlık kuruluşlarına götürülüp de eğer orada müdahale yapılırsa e, biraz önce belirttiğim gibi sınırsız doktorlar kuruluşunun raporlarında da altı çizildiği gibi e, hastayı kurtarma olasılığı çok yüksek Ama e, Afrika'da e, özellikle beyazların çalıştığı, e, batı ülkelerinden gelen sağlık çalışanlarının görev yaptığı e, kurumlara e, uzun süre, belki bugünlerde değişmiştir ama e, uzun süre Afrikalıların e, güvenmedikleri ve o nedenle hastalarını götürmediklerini biliyoruz. Organlarımızı çalar bu insanlar gerekçesiyle. Bu beyazlar hep bize kötülük yapmıştır tarih hı hı. boyunca. Yine bizim iyiliğimiz için burada değillerdir gibi bir yaklaşımla hastalanan hastalarını evde tutuyorlar ve kendileri bakmaya çalışıyorlar. Bu hmm. nedenle çok kayıp oluyor ya da çok ağırlaşınca ancak götürüyorlar. Böyle sorunları Kızılhaç'ın Gine'deki, Gine'nin bir kasabasında Kızılhaç gelip hastane kurdu, hastaneyi yakıp insanları kovaladılar, kaçırdılar yani. Hmm. Gelmeyin buraya yani bizi sorunumuzdan baş başı bırakın. Güven sorunu var anladık. E, elbette, elbette. Bir de şimdi tabii son zamanlarda medyada sürekli görmeye başladık artık. İşte uçakta bir yolcu ateşi hmm. yükseliyor derken bir takım önlemlerle uçaktan alınıyor işte bir yere hastaneye götürülüyor filan. Şimdi şurada onu bir netleştirmek lazım. Yani hastalarla mesela aynı uçakta olanlar veya seyahat edenler risk altında mıdır? E, bu tür hastaların bir seyahat kısıtlaması var mıdır? Evet. Şimdi buna ait en iyi önlemi o, o bölgedeki ülkelerle daha sık yakın teması olan Fransa yapıyor. Air France Havayolları. İşte Fransa'ya gelen Paris'e, Charles de Gaulle ya da Olle havalarına inen uçaklarda uçak yolcularını termal kamerada ölçmek ya da bir takım önlemler almak, kontrol etmek filan yerine uçağa binmeden önce. Yani e, Sierra Leone'den, e, Nijerya'dan, e, Gine'den hı hı, kalkacak hı. uçaklara binen kişileri muayene ediyorlar. Orada şöyle bir durum var. Bir takım sen de çok iyi bilirsin viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar sırasında enküvasyon dönemi ya da kuluçka dönemi hı hı hı. dediğimiz zaman da da bulaştırıcılık söz konusudur. Hı hı. Hastada belirti yoktur ama yine de virüsü almıştır ve yayabilir. Evet. Burada öyle bir şey yok. Yani hastada o ateş kanama yani hastalık hali belirtileri ortaya çıkmadan önce virüsü yaymıyorlar. Bu ilginç bir özellik. Bu önemli. Bu virüsü yayma açısından ilginç bir nokta da iyileşen hastalar var. Nasıl anlıyorlar iyileştiğini. Kanında virüsün işte moleküler biyoloji teknikleriyle basit bir şey aslında. Hı hı. Ee, böyle gizemli gibi geliyor ama aslında çok basit bir teknik kullanılarak virüs bulunmuyor. Tamam diyorsunuz. Bu adam artık arındı Ebola virüsünden. Ama çok ilginç bir şey. Başka bir enfeksiyon hastalığında görülmeyen bir durum. erkeklerde spermlerinde iyileştikten sonra da iki ay kadar spermlerinde virüsü taşıdıkları saptandı. Olin belki bir ayrıntı ama e, iyileşen hastaların iki ay kadar cinsel ilişkiye girmemeleri ya da önlem almaları e, önerilmekte. Bu hastalar hastalar yani, evet. özel bir şey. Peki inkubasyon yani kuluçka süresi ne kadar bu? Kuluçka süresi hastalığın? o 1 hafta 15 gün kadar 21 güne kadar uzuyor. Hı hı. Daha sonra belirti çıkıyor. Şimdi uçak yolculuğuna geldiğin zaman eğer virüsü almıştı da, ama daha belirtiler ortaya çıkmadan bir yolcu bindiyse eğer O etrafına virüsü yayması zaten söz konusu değil. İkinci bir e, durum e, solunum yolda da bulaşmadığı için e, yanınızda e, eğer kanına e, ve diğer biyolojik çıkartlarına değmediğiniz bir hasta otursa bile. Ama mesela bile, adam öksürse e, ne bileyim elin eline hani öksürse elini de uçak işte, koltuğuna koysa yandaki e, de oraya değse. Şöyle dış ortamda ne kadar yaşıyor virüs o zaman yani. çok uzun süre yaşamıyor. Bu aslında doğanın da bir dengesi, HIV virüsünde de, AIDS etkininde de bu böyledir. Yani çok patojen olduğu çok ölümcül tablolar sergiledi. Dış koşullara çok duyarlıdır. Seyreder, değil mi? Dış koşullara çok duyarlıdır bunlar, bu virüsler. Ee, örneğin grip virüsü böyle değildir. İnfluenza virüsü 72 saat kadar kalabilir ama Ebola'da ya da HIV'de öyle değil. Zaman süre çok daha kısıtlı yani saatlerle ifade edilir. Bir iki saat içinde yaşamını yitirir. Onun hı hı. için e, ya ülkemizde hani e, Nijerya'dan şuradan buradan Batı Afrika ülkelerinden gelen kişilerin e, işte hastaysa eğer ateşli varsa onlar hemen karantinaya alınıyor. Evet bir takım e, tırnak içinde e, uyanık olunması lazım. Ama bunu böyle sansasyonel bir şekilde bizde çünkü e, hani bir e, sağlık sorununun üstesinden gelmek için değil de ilk ebola hastasının suratının fotoğraflanması ya da hastanede e, adam sedyeden düştü mü can kurtarandan indirilirken ambulanstan acaba yaralandı mı e, sedye asansörde kaldı mı gibi kısımlarıyla ilgilenir. İlk sedye deyince şimdi özel koruma önlemleri içerisinde hastalar taşınıyor bir iki tane uçaktan inen hastayı onları gördük e, tamamen kapalı korumalı. Doktorlar yine aynı şekilde önlük maske, gözlükle yaklaşıyorlar. Bu doğru mu, böyle mi olması şimdi, gerekir? Şimdi Ebola ile aynı hiziyada fazla olduğu gibi de, bir takım evrensel enfeksiyon hastalıklarının bulaş olasılığına karşılık sağlık çalışanlarının önlem alması lazım. İşte eldivendi, maskeydi. Şimdi bakıyorsunuz Afrika'nın bu ülkelerinde bir iki örnek var oradaki durumu belirtmek için. Kişi başına düşen e, milli gelirlerine baktığınız zaman çok gerisinde yani 300-400 dolarlardı hı hı. Gine'deki e, insanlar. Demin e, 100 bin kişiye düşen doktor ya da sağlık çalışanın sayısını söyledim. Bir kişi bir doktor düşüyor. E, ya da altyapıya baktığınız zaman hala e, de ve Sierra Leone'de ben de Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarından görüyorum. Kullanılan bir enjektör yıkanıp tekrar kullanılıyor. Ya da e, enjektörü e, bir kez kullanımlık enjektörler kullanılsa bile e, o kanı alan hemşirenin işte maske ya da eldiven kullanmadığını biliyoruz. Yani altyapı sorunları çok ciddi boyutlar. E, gelir çok düşük, e, doktor sayısı, sağlık çalışanın sayısı çok düşük. Hastanelerin durumlarına baktıkça çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim ama e, inanılmaz bir olanaksızlık içinde çalışmaktalar. E, yatak yani hastaları yatıracak yatak sayısı yok yani Batı'nın yaptığı Obama'nın o ilk alınması gereken önlemler bir paniklen aman Batı'ya mı geliyor bu hastalık diye ilk yaptıkları şey bol miktarda hasta yatağa gönderilmesiydi e, 3000 kadar da asker göndermeyi öngörmüştü Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri gerçekleşti mi bilmiyorum Ee, o nedenle e, ve e, yani bu hasta hayvanlarla temas konusuna tekrar döneceğim. Bugün günümüzde... Şey... Ona dönmeden şeye ne diyorsun? Yani bu hani, önlemler doğru önlemler mi? Ülkemizde alınan önlemler. Hı -hı. Ülkemizde alınan önlemler e, dediğim gibi bu enfeksiyon hastalıkları için alınması gereken evrensel önlemleri almak lazım. Ebola için ya da herhangi bir başka SARS için ya da işte pandemik grip için ayrı ve özel bir önlem yerine bütün enfeksiyon hastalıkları için alınması gereken o evrensel önlem ve uygulanması gereken kuralların uygulanması Doğrudur. yeterli olacaktır. Evet. evet. Peki e, hastaneye götürülüyorlar yani ben hani şimdi dışarıdan bakan biri gibi bakıp Hı -hı. sana sormaya çalışıyorum. Eee zor mudur tanısını koymak bunun hastalığın? Hayır. Demin biraz bahsettin ama. Hayır yani klinik her yerde burgular... bu tanı konabiliyor mu bir de? Şöyle eğer ticari olarak bir e, tanı kiti henüz e, satılmıyor. Yani satılsa zaten kim alacak ki alıcısı olmadığı için üretilmezdi yani hı -hı, bu tanı kiti. Hı -hı. Ancak e, Dünya Sağlık Örgütü'sü Amerika'daki Center for Disease Control CDC'nin Bir takım e, in-house dediğimiz e, moleküler teknikler, malzemeler eğer onlar sağlandığı anda teknik olarak ülkemizde de birçok laboratuvar bunu uygulayabilir herhangi bir sorun yok. Yani, yani şu anda tanı nasıl konuyor Türkiye'de? Şu anda şu anda Türkiye'de tanı klinik bulgulara bakılarak konulacaktır. İkincisi de alınan örnekler test sonuçları deniyor. Onlar Almanya'ya yollanıyor. Yani hı şu anda hı. ülkemizde yok. Alınabilir dediğim gibi yani çok pahalı olmayan primer dediğimiz bir takım reaktifleri satın alarak yöntemi burada uygulayabilirsiniz herhangi bir sorun yok. Sorun yok o anlamda. Evet. Ee, sen bir şey söylüyordun ben ha, bu kestim. enfeksiyon hastalıkları dedim ilginçtir bu bakteriler içinde sen e, katkı verirsin bu konu herhalde yani enfeksiyon hastalıklarının günümüzde bilinen enfeksiyon hastalıklarının %70'den fazlası 4'te 3'ü hayvanlardan insana Hı -hı. bulaşıyor bu önemli bir durum bilmiyorum bakteriler içinde ne var böyle ama virüslere baktığınız zaman influenza yani grip etkeni SARS birazdan bir vakit kalırsa değineceğimiz bu MERS koronavirüs işte Ebola hep bunlar farklı hayvanların yani bu etkenlerin bu mikroorganizmaların tür atlamaları sonucunda sorun yaratan hı hı hı. hastalık etkenleri Tabii. Bakterilerde de var yani gerçekten hayvanlardan bulaşan zoonoz dediğimiz hastalıklar çok sık görülüyor. Evet. Şarbondan tuttu hani yani bir takım isenler var. Kuduzu biliriz biz ama evet. dediğin gibi çok, çok sayıda şey. Ve hakikaten bu hayvanlardan bulaşan zoonozlar ciddi. Bir önümüzdeki yıllarda değişerek de geldikleri için yani bizim bildiğimiz özelliklerinden... farklı özelliklerle ortaya çıktıkları için bayağı sorun olacak gibi de görünüyorlar. Ee, peki o zaman e, ben bir de şey sorayım. Şimdi e, kontrol için ne yapmak lazım? Şimdi e, kontrol derken e, alınacak önlemleri yani, söylüyorsan belki ya da onu sonra mı sorayım tedavisini sorayım önce. Tamam. Şimdi bulaş yollarına bir şey daha söyleyeceğim. Hı -hı. Çeşitli e, yayınlarda, yazılarda e, konuşmalarda AIDS etkeni HIV virüsüyle kıyaslanıyor ikisi iki tane virüs. Hı hı. İşte de e, hoş olmayan sonuçları var. E, şimdi eee AIDS hastasıyla temas etmek yani dokunmak, elini sıkmak e, hı hı hı. ya da aynı ortamda bulunmak bir kere HIV virüsünü bulaştırmadığı kesin olarak biliniyor. Eee buna karşılık Ebola'da eğer hastanın biyolojik sıvılarına temas ederseniz size hastalığın bulaşması söz konusu. Bu açıdan AIDS'ten daha tehlikeli gibi görünüyor. Ama bir yandan da AIDS'in kronik bir hastalık olduğunu, süregen bir hastalık hı hı. olduğunu HIV virüsünü alan kişi uzun yıllar e, yaşayıp bir kan verirse, kan kontrol edilmezse ya da cinsel, korunmasız cinsel ilişkiye girerse partnerine ya da kan verdiği kişiye bu virüsü bulaştıracağını biliyoruz. Uzun hı hı. süre yaşayan bir hasta var ve uzun sürede etrafa bulaştırma potansiyeli var o hastanın. Hı hı. Ebola da öyle değil. Ebola hastaları eğer tedavi alınmazlarsa kısa sürede yaşamlarını yitirdikleri için öyle büyük salgınlar yapamıyor zaten Ebola. Bu açıdan hı. da Eğitsen daha az tehlikeli. Aslında yani, çok önemli bir hastalık değil, sadece öldürüyor demişlerdi geçenlerde. O tür koyuldu <gülüyor> dedi. Yani evet, yani işi çok sulandırıyor ülkemizde sağlık konuları çok sulandırılarak ele alınıyor. Ya gereksiz bir abartıyla değerlendirilmekte, ya da, e, gereksiz, ya da bir, gereksiz bir bana bir şey olmaz abi gibi. Yani hmm. çok hoş olmayan bir takım söylemler bulunuyor. Evet. Bir müzik arası da. Daha verelim. Seni çok bugün, gördük yok, bugün. Yok yok hayır rica ederim ama e, hep e, Afrika'daki sağlık sorunu ve Afrika müzikleri. Angola'dan bir parça dinleyelim. şimdilik. Kunka'dan dinleyeceğiz. Parçanın adı Lulando. Tungu <gülüyor> melek. Lambilla Dungo can get the no, Malembe a izila malembe kwama kunanzi lansole vampanyo Malembe a izila malembe bazame, bazane Ingapathangu bazane Oh, my coutou, oh, my coutou, oh, oh, my oh, oh, oh, ik ben doen connect ...Yasım 2014, 94.9 Açık Radyo'dan önce sağlık programındayız ve e, Ebola'yı konuşuyoruz. E, Ebola'dan ne oluyor ne bitiyor, yani, olayın boyutunu ödelemekteyiz. Evet, e, gerçekten teşekkürler seni bu programda çok yorduk, evet, yoruyoruz, tabii. onun farkındayım ama bize çok güzel bilgiler veriyorsun. Evet. Ee, şimdi biraz da tedavisinden bahsedelim, yani bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalık mıdır, nasıl tedavi ediliyor... Mesela aşısı var mı? Şimdi tedavide şu an için uygulanan spesifik bir tedavisi yok. Yani bu virüse etkili bir antiviral şu anda yok. E, tedavi için farklı e, yaklaşımlar var. Birincisi e, çok rutin olarak uygulanan e, sıvı kaybını engelleyecek dehidrate olan hastanın e, sıvı desteği. Yani e, semptomları girileceği destek tedavisi e, sağlanıyor. E, bu yapılarak... Yani spesifik bir ilaç yok, verilmiyor. Yok. E, destek tedavisi bakımı yapılıyor hastaların. E, tabii bu e, tarz bir yaklaşım yeterli mi? Hayır değil. Spesifik bir tedavi değil ama erken döneminde başvurulduğu zaman hastalar bu bile yetiyor. Hastanın iyileşmesi için. Sadece bu destek evet, tedavi. Evet. Destek tedavi silen %100 iyileşme ve bütün hastalarda olmuyordur belki ama hani birazcık da e, vücudu kuvvetli, bünyesi kuvvetli insanlar e, yaşamlarını yitirmiyorlar. Ama Ee, pek öyle olmuyor genellikle hastalar ağırlaştıktan sonra artık bu böyle sıvı vererekten serum takaraktan hastaların kurtulması pek mümkün değil o zaman bir iki e, uygulama var daha ticari olarak ürün haline geçmediyse de hastalıktan iyileşen bireylerin kanlarında o koruyucu antikor dediğimiz cisimler saflaştırıldı ve bu antikorlar verildi hastaya bazısına iyi geldi bazısına iyi gelmedi. Tam bilinmiyor o, o koruyucu antikolar yani pasif bağışıklık dediğimiz e, immünglobilin ya da serum uygulanması <gülüyor> gibi bir uygulamayla e, bu uygulama yapıldı. Bir millet koruyucu olsun diye. Evet yani. yani İspanya'da mesela e, olumlu sonuçlar alındı hasta kurtuldu ama aynı ürünün verildiği aynı preparatın verildiği başka hastalarda yaşamlarını e, yitirdiler. E, bir takım e, ilaçlar e, üzerinde çalışmalar var. Benzer durum aşı içinde. Ama aşılar konusunda çok farklı demeçler, çok farklı söylemler etrafta uçuşuyor. Türkiye'de de basına öyle yansıyor. Bir tanesi hı hı. diyor ki mesela dört ay içinde aşı hazır, bu yıl sonuna kadar hazır. Ama büyük bir üretici firmanın müdürü Fransız basınına Le Monde gazetesine bir röportaj verdi. On yıldan önce mümkün değil bu aşı dedi. Hı hı. Ee, peki bu hast şeyin e, Ebola virüsünün e, yani genetik yapısıyla ta, yani çalışmalar e, ne durumda? Yani, yani şimdi e, evet yani, yani aşının olabilmesi tabii, için hani virüsler ilgili çok çalışma yapılmış olmuş lazım. Çok fazla lazım. yayın çıkmaya başladı. Çok fazla çok fazla demeyeyim ama en azından oldukça e, önemli merkezlerde Ebola virüsü onun tedavisi ya da ona karşı hazırlanacak etkili bir aşı için Bir sürü araştırma ekibi çalışmakta. Çok güzel de paper dediğimiz bilimsel makaleler çıkmakta. Peki bu çalışmalar olumlu sonuç verse de bunlar ticari bir ürün haline getirebilecek mi? Diğer bir değişten hemen direkt olarak söyleyeyim. Bir ilaç ya da aşı firması Hı -hı. ebola ilacı ya da ebola e, aşısını üretmek için ve bunu bir ürün haline getirmek için bu işe girer mi? Hı -hı. E, ben doğrusunu istersen o konuda çok iyimser e, değilim. Şimdi Afrika'da aşıyı, kalırsa, girmezse yani bu herhalde. aşıyı ya da bu ilacı kime satacaklar? Yani kişi başına düşen gelir düzeyi 300 dolarda olan yine ya da Sierra Leone'ye satmayacaklar, satamayacaklar. Alım gücü yok o insanlar başka şeyleri alamıyorlar. Yani hastanelerin haline bakarsanız yani yatak yetersiz dedim, izolasyon yapılamıyor dedim, test evet. olanakları yok. En basit ihtiyaç su sabunları olmayan hastane ortamında adam Ebola'ya ilacına para bu o zaman uluslararası kuruluşlar işte bilmelinde Gates Vakfı gibi yok UNICEF gibi Gavi Hayır, gibi konuşlar Afrik yapabilirler. Afrika bunu. ülkelerinde hani mesela ishal salgınlarında, diare hmm. salgınlarında hmm. herhangi bir şekilde normal o ağızdan verilen e hani sıvı elektrolit te e tedavisi bile uygulanamıyor. Tabii yani e, ben ben düşüne inanıyorum edecekler? ki e, bu AIDS'de çok net olarak ortaya çıktı. E, Batı ve sanayileşmiş ülkelerin bu tarz ilaç ve aşı firmaları, kuruluşları bunlar birer ticari firma. Ve bunlar alım gücü yüksek olan ülkelerin sağlık sorunlarıyla ilgili ürünleri pazarlayıp ürünleri üretmek için çaba sarf ediyorlar. Yoksa bugün dediğin gibi e, ishal nedeniyle ya da Sıtmadan Afrika kırılıyor ya da hortlayan tüberkülozdan Afrika kırılıyor. Hı -hı. E kolera, ait, kolera. Yani onlara ait fazla bir e, ürün ortaya çıkmıyor. Yani Herhangi bir şey yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Ama ee, ancak şöyle bir şey olabilir belki. Bu hani artık batılı ülkeleri tehdit eder boyuta gelirse. Işte bu virüste e, SARS gibi, e, pandemik grip gibi batı ülkelerini kolay kolay tehdit etmeyecektir. Hep bunu vurgulamaya çalışıyorum ben çeşitli Hı -hı. ortamlardaki konuşmalarda. Daha önce açık radyodaki, açık Gazete... programında da vermede elen konuşurken de belirtmeye çalışmıştım ki zaman açıkçası hani ben ben doğruyu bildim değil ama virüsün özelliklerine baktığınız zaman bunun solunum yollarıyla bulaşmaması nedeniyle büyük boyutlarda salgına yol açmayacağı evet, çok net şans, olarak görülüyor. O bir şans, o bir şans gerçekten. Tabii bu e, Senegal'den bahsettik biraz önce e, ve Senegal'de olup biten alınan önlemleri e, düşününce One Health diye e, yani Kanadalıların oluşturdukları Tek Sağlık gibi bir sloganla e, ...şekillendirilen böyle bir başlıkla ortaya atılan bir konu var. Onun öneminin altını çizmekte yarar var. Bir enfeksiyon hastalığıyla mücadelede artık çağımızda 21. yüzyılda yeni bir ilaç yeni bir aşı üretmek yerine sadece insanlarla ilgili insanlardaki hastalığın üstesinden gelecek çalışmalar yetmiyor. Yani e, veterinerlerle, e, epidemiologlarla, evet. matematikçilerle, <gülüyor> sosyologlarla beraber çalışıp bütün farklı disiplinlerin bir arada tek sağlık <gülüyor> e, adı altında çalışması lazım. Siz eğer hayvanlardaki e, hayvanların insanlara bulaşması, birtakım e, ekolojik sorunların üstesinden düşünmeden, onların altını çizmeden bu küreselleşmeyle çok <gülüyor> ilintili o nedenle e, enfeksiyon hastalıklarının yayılımı 21. yüzyılda <gülüyor> teknoloji çok gelişti, üretim çok iyi, tanıtım imkanları, tedavi imkanları. Alt yapılar iyi de hala biz daha eski yıllarda görmediğimiz yeni yeni enfeksiyon evet. hastalıklarının çıktığını görüyoruz ortaya. Ya da eskilerre bir takım özellikler eklenerek yeniden, yani, yeniden, ortaya yeniden ortaya çıkıyorlar. evet. Yani bu küreselleşmenin getirdiği çok ciddi bir e, sağlık sorunu da var aslında. Var, evet. Biraz önce e, hani üçüncü Boğaz Köprüs dedik ormanlar dedik e, ve gerçekten e, doğanın bu şekilde katledilmesi yeni evet. yeni enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ciddi sorunlar yaratacak. Bir rapor vardı geçenlerde, e, sivrisineklerin dağılımı, Hı -hı. sivrisineklerin taşıdığı bir çakım dizi enfeksiyonlar başta sıtma olmak Hı -hı. üzere. E, İtalya'ya bakıyorsunuz, eskiden üç bölgesinde belirli anofel cinsi sivrisinek varmış, şimdilik yüz elliden fazla bölgesinde Hı -hı. var. Isınmayla beraber e, yavaş yavaş, şimdiye dek görmediğimiz yerlerde bazı vektörlerin görülmeye başlandığı var ne ve o raporun sonunda... İngiltere, İngiltere neresi sıtma nereden evet. çık diyeceksiniz? 2050 yılında bir takım matematik modellerle sıtmanın İngiltere'de endemik olacağı. Yani artık İngiltere'de sıklıkla sıtmayla karşılaşacağından söz ediliyor. Evet. Çünkü doğanın doğayla bu kadar oynandığı sürece... Yani bu doğanın bu bu kadar bir kazanma evet. hırsıyla doğa katledildikçe... Yani e, belki dinleyicilere şunu da söylemek lazım. Hakikaten sen demin başında bahsettin. Hayvanlardan insana bulaşan infeksiyonlar önümüzdeki dönemde bana göre evet. de çok çok önem kazanacak ve kazandı da zaten yani bu Türkiye için de böyle buru evet. da var değil mi hani tabii, sütten tabii, bulaşan tabii, tabii. vesaire peki ben şey sorayım mesela şimdi hac dönemi hactan e, hac ziyareti e, bir risk teşkil ediyor mu şimdi tabii hac e, nasıl e, risk teşkil eder e, o, bir kere e, hac e, ziyareti diyeyim. Oraya genellikle Müslüman ülkelerden bir kere gidenlerin büyük çoğunluğu yaşlı insanlar. Bu önemli. İkincisi çok yakın ve çok kalabalık yakın temasın söz konusu olduğu bir hı hı. ortam. Üçüncüsü de çok farklı ülkelerden doğusundan batısından Afrika'dan Asya'dan Amerika'dan Avrupa'dan birçok yerde. yerden geliyor. Yani Herkes kendi virüsünü de oraya taşıyor orada bir harmanlanma olup hı. yepyeni virüs tiplerinin ortaya çıkıp. Dönüşte de herkes kendi ülkesine bu yeni virüs tipini yayabilir. Böyle bir risk var. Haç o nedenle e, enfeksiyon hastalıklarıyla çalışanlar açısından ilginç bir odak oluşturabilir ileride de. Yani mesela e, menenjit etkeni bir bakteri var. Nayseri menenjit edilir. Hani ilk defa bir tanesi onun bir Hı. sero grubu e, hacalardan e, saptanmıştır. Şimdi e, e, haçtan tabii o zaman şey düşünmek lazım. Bu ülkelerden yani Ebola'nın görüldüğü ülkelerden kaç kişi hacca gidiyor? Ona baktım Gine'den, Sierra Leone'den Nijerya'dan. fazla yok. Nijerya'dan fazla. Nijerya'dan bu sene 87.550 tane hacı gitmiş. Hı. Hacı. Şimdi onlar virüsü taşıyabilirler ve oradan virüs başka ülkelere yeğilebilir deniyor. Peki ama... özür dilerim bir parantez açacağım. Taşıyabilirler deyince aklıma geldi. Yani hiçbir, hiçbir belirti bulgu vermeden de vücutlarında bulunabilir mi? Ee, ama o sırada çıkartmıyorlar ıdrarına bulaş. Yani biyolojik sıvılarında bulunmuyor. Orada hayır bir risk hayır, yok. Hayır, o anlamda demedim. Yani kişi virüsü almış, taşıyor ama hiçbir hastalık belirtisi vermiyor. O zaman bulaştırmıyor. Taşıyıcı olabiliyor mu? Ha, taşı taşır biraz bir süre sonra hastalanacaktır çünkü. Yani. Mutlaka hastalanacak tabii, mı? Tabi tabi. öyle bir e, sağlıklı bir taşıyıcılık söz konusu. Asemptomatik dediğimiz bir infeksiyon yok. Buluyor. Yok. Hı. Fakat e, bu iş zor. Yani Hacça giden bir Ebola hastasının oradaki başka kişilere Ebola'yı bulaştırıp e, ve on, o kişilerin de kendi ülkelerine virüsü götürmeleri bu zor bir mekanizma. Yani mümkün değil demiyorum ama e, çok düşük bir olasılık. Buna karşılık haçtan yeni bir şey çıktı. E, tehlike bu MERS virüsü. Middle East Respiratory Syndrome'a etken olan koronavirüs. Hı hı hı. Ya i̇stersen programın son dakikalarını i̇stersen, biraz... İstersen evet benim de aklımdaydı onu soracaktım. Nedir o? Orta Doğu e, sorunum solunum yolları, yolları, enfeksiyonu. enfeksiyonu. MERS koronavirüs, COVID diye geçiyor. Hı hı. Aslında biz koronavirüsleri biliyoruz. Yıllar önce hatırlarsan SARS etkeni olan da bir koronavirüstü. Bu e, alışılagelmişin dışında bir koronavirüs. Ve biz bu konuyu ki e, bundan iki, üç yıl kadar önce Orta Doğu'da ortaya çıktı. E, Suudi Arabistan'da bir doktor solunum yetmezliği, ağır solun solunum bulguları ile seyreden, solunum güçlü olan yaşlı bir kişi hastaneye kaldırılıyor. Bütün bilinen klasik solunum etkeni olan mikroorganizmalar araştırılıyor. Hiçbir şey bulunmuyor. Alıyor hastasının örneğini. Rotterdam'daki Hollanda'daki merkeze gönderiyor. Orada da yeni bir virüs olduğu saptandı. Sonra da o, bu işi yapan ve ilk hastayı saptayıp örneğini de Hollanda'ya yollayan doktor hapse atıldı. Görevinden alındı filan falan biyolojik materyali Suudi Arabistan dışına çıkarttığı için. Ancak bu virüs ilginç Hayır, bir virüs. Hay ne yapsaydı adam yani? Yani sağlık otoriteriyle diyalog eksikliği diyelim. Yani. <gülüyor> Beta koronavirüs cinsinden bir virüs Ee, ...ilginçtir bunun da kökeni bir hayvan... ...ama öyle alışığa gelmiş bir kanatlı bir yarasa falan değil... ...develer... Ee, evet. ...ve alınması gereken önlemler açısından... ...bu ne demek bunu çok... ...soru sorma bu konuda bilmiyorum ama... ...deve sütü ve deve idrarıyla temas... ...ya da bunları içmekle bulaştığı söyleniyor... ...niye içilir bilmiyorum... yani ...deve idrarıyla nasıl temas edilir bilmiyorum... ...deve sütü belki içilir içilebilir bilmiyorum... Şimdi e, ilk kez 60 yaşlarında işte e, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan bir hastada, bir er erkek hasta da saptandı. Daha sonra yaklaşık 800 küsür kadar olgu oldu. Bunların hı hı. E, %40 kadar yaşamını yitirdi. E, doğrusu istersen ebola yoranla bir solunum yolları etkeni olduğu için öksürerek, kapşırarak, aksırarak daha kolay bulaşması hı. söz konusu. Ama hemen belirteyim. Aradan iki yıl geçtiği halde ancak bütün dünyada 800 yüz küsur vaka olması, olgunun olması da... ...bir grip kadar, bir rinovirüs gibi nezle ya da soğuk algınlığı etkili kadar kolay yayılmadığını da kanıtı. Yani bunu da. Peki Türkiye'de saptanan vakalar Şimdi Türkiye, var mı? Türkiye'den bir tane sanırım Güney'de İskenderun'dan ya da Mersin'den... ...Hatay'dan pardon bir kişi de saptandı ve yaşamını yitirdiği söylendi. Şimdi tanısına gelince... Ee, ben de bu grubun içinde yer aldığım için biliyorum iki yıldan beri bu e, iki yıldan beri bu virüsün e, tanısı yapılıyor Türkiye'de. Ankara'da e, şimdiki adı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olan eski Refik Saydam Fıstıza Laboratuvarı'nda bir de İstanbul Tıp Fakültesi'nde bizim merkezimizde bizim MERS koronavirüsü araştırıyoruz. Hı -hı. Ve iki yıldan beri de haçtan dönen Hı -hı. E, özellikle yaşlılarda Herhangi bir solunum yolu infeksiyonu varsa solunum yetmezliği yüksek ateş varsa aile hekimlerine bir genelge yayınlandı. Bu iki sene önce yapıldı hı hı. ve aile hekimleri haçtan dönen kendilerinin sorumlu olduğu hasta grubu içinde. Eğer bu tip bulguları olan kişi varsa hemen örnek alıyor İstanbul'daki ya da Ankara'daki merkeze gönderiyor. Nasıl nereden alıyorlar örneği? Burun salgısı alınamıyor gerekirse boğaz ya da nazofarangilas falan so, üst solunum yolları üst solunum. örnekleri alınmakta. Ve şimdiye kadar biz yani yüzlerce, binlerce hatta bin küsur kadar MERS koronavirüsü araştırması yaptık. Bu tip bulguları olan ve haçtan dönen Ama kişilerde herhangi bir şey saptamadık. İşte okuduğum kadarıyla Ankara bu Hatay'dan gelen kişi de saptamış. 18 Ekim tarihinde böyle bir olgu var. Bu nedenle bu MERS için olsun ki bulaş yolu daha kolay demin de belirttiğim gibi. Evet ebola içinde olsun son söz olarak bunların bu tip enfeksiyonların var evet. olduğunu uyanık olunması gerektiğini dikkatli olunması gerektiğini belirli klinik tanım, tanımlamalar var onlara konusunda dikkatlice bunlar göz ardı edilmeksizin hastaların izlenmesi gerektiğini haçtan Hı -hı. mı dönüyor yaşlı mı solunum yetmezliğin var ya da Nijerya'da yine de oralarda bir teması Hı -hı. olmuş mu bir hastayla temas etmiş bunlara dikkat edip yani evet. uyanık olmakta yarar var ama hiç abartmadan. Öyle, abartmadan gerçekçi bir şekilde akılcı bilimsel bir yöntemle yaklaşmak Hı. lazım. Yoksa Şimdi tabii gerekir. bizde şöyle bir şey var hemen böyle bir olay olduğunda birden bir salgın patlak vermiş evet, tabii, tabii. ve yayılmış gibi değil mi? İnsanları tedirgin bu, edici bu haberler de çıkıyor. Geçmiş. Örneğin biz bunun pandemik gripte yaşadık. Pandemi gripte önce çok fazla tehlike e, arz edebilir dendi. Aşılar daha ortaya çıkmadan önce... ...insanlar deli gibi aşı peşinde koşmaya çalıştılar. Hı hı. E, daha sonra hastalığın çok ölümcül seyretmediği e, saptandığında... O zaman da Sağlık Otoritesi'ne ve Dünya Sağlık Örgütü'ne yerel bakanlıkların, her ülkenin bakanlığına güvensizlik oluşuyor. Bu da tabii olumsuzluk. Evet, yani bizim... O konuda abartmamak lazım. Gerçekçi gitmek lazım. Çok teşekkürler. Sürenin sonuna geldik. Evet. Ee... Son bir parça daha dinleyeceğiz. Yine Afrika'dan. Ama veda edelim. Biz veda edelim. edelim. Evet. Dinleyici ben sana özellikle tekrar çok teşekkür ediyorum. Efendim. Teknik Masaya çok teşekkür ediyorum Ömer'e. Efendim iyi hafta sonları görüşmek isterim. Peki son parçamızı Mamani Keita seslendirecek Parça adı Sinikan. İyi hafta sonları hoşçakalın. Hoşçakalın. Die man! Sinning voor elkaar, als ik naar sinning afko, kele